Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ımız Bakara suresiyle adı verilen bir inek. Kur'an'daki her suresinde bir isim var. O sure-i şerifede hangi olay daha fazla geçiyor üstünse o isim veriliyor. Mesela Asus suresi, Tim suresi gibi geçiyor. Bir de Bakara suresi var, ikinci sure Kur'an'da, Fatiha'dan sonra. Bakara, inek anlamına geliyor denen Demek ki bu inen öyle bir özelliği var ki, onun ismi bu süre verilmiş. de bu özelliği. Hazreti Musa zamanında zengin biri varmış kendisinin eşliği çok yokmuş kendisinin de. yalnız amca olurmuş bunun varisi olarak. Bak şu amca çabuk ölmüyor. Çok zengin, çabuk ölmüyor. Gerçi ölse onlara mal kalacak ama beklemeye de zamanları yok kendilerine göre. Ya yani çabuk ölsün de malına Ortak olalım diye, varis olan diye. Bunu öldürüyorlar muhteremler bu kişiyi. Hiç suç yok. Tek kabahatı çabuk ölmedi diye. Bunu öldürüyor amcaoğulları, öldüler bunu. Bunu gece karanlığa götürüp başka bir kasabanın önüne koyarlar bunu. Ertesi günü geliyor amcaoğulları Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa diyorlar, dizinin amcaoğlu kayboldu. Nerede bu? Aranıyor, bulunuyor, filan kısabın önünde. O kısap halkı tabi bunu kabullenmiyorlar. bir atıyorlar buna suç derken, diyor ki Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, sen Allah'a yalvar da, biz Allah bu konuda bir şey bilirsin diyorlar şimdi. Yani bir cinayi ortada var, onda anda fayda meşgul. Ancak peygamberler döneminde, kim bir şey meşhur kalmaz. Orada çıkar Peygamber'den hem gelir. Bakara Resulü ayet altmışlığı başlıyor bu konu. Uzunca biraz. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْ قَرَمُسَ لِكَوْمِهِ Musa'nın işini kavm o sorunlara. اِنَّ اللّٰهَ يَمْرِكَنْ تَذْبَهُ Allah size emrediyor. En تَذْبَهُ bakara. Yine kesmenizi. Allah emrediyor. Soru neydi? Bir cin ortada var. Bunu işleyen kim? Katil kim? Faali kim? Bu soru soruldu. Musa Aleyhisselam'ın cevabı ne oldu Allah emrediyor. Bir sığırı kesin. Kavul ette uzun ki Ya Musa. Sen bizi bizim derilere böyle. Biz sana derilere katile soruyoruz. Senin bize cevap, bir sır kesiniz. Elbihar ve elbihar ve cahilin. Peki, Mısır Aleyhisselam, Allah sığınırım, cahil olmaktan. Cahil olmaktan Allah sığınırım. Yani dedi, alay ediyorsun, hüzuva, iştiza. Ediyorsun deyince, Allah sığınırım. Ne demek ki, alay etmek, ancak cahillerin işi. O yüvele. Burada muhtemelen ama Allah'a sığınırım diyor bana. Bir de dediler, Rabbim yübeyyin lana, ayetleri çekinir şunu da, çok uzun olduğu için, Rabbim'e dua et. Yübeyyin lana mahiyye, yübeyyin lana mahiyye. Onun nedir mahiyeti, özelliği, onu bize açık olsun dediler. Bunlar şimdi. Ne yüklü, ne bakar ayetun. O bir sığırdır. benim İnne yakul Allah Teala buyuruyor. İnne bakaretun ve ki la faradun ve la bikir. Ne çok yaşlı ne çok genç. Faradun yani Fars kökeninden geliyor bu da burada. Yani artık yaşı bitmiş ömü bitmiş fazla yaşlı da değil. Ve la bikirin bakaret değil çok genç değil böyle. Beyne <gülüyor> beynedalık, ikisinin ortasında bir hayvan. <gülüyor> İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'a çok soru sordu mu çok bir eziyet konaklarsa böyle. Onlara mevlan buyurdu. Bir süre kesiniz. Önce nedirler, Bizi alay mı ediyorsunuz Bir peygamber alay eder mi? Evet, tabii müsaadenizle bir peygamber uluhasın peygamberkeniz. Çok çok sor, tekra sotular halde Rabbine yalvardı. O hayvanın nedir özelliği? O aşkı dedi bana. O da buyurdu ki yani yaşı olarak ne çok yaşlı ne çok genç. İkisinin ortasında. Şerf ma tu dedi dedim Musa selam. Fe'alu aslında ifalu, bu başta fe var. Fe de feyi takibi deniyor buna araçta. Feyi takibiye hem anlamına geliyor ibaret. Bu yumusun sayesinde fefalu, hemen işli yapınız mat'u vermen. Evli olabildiği işi, yani bu fiili sığleme kesin. Böyle böyle. Yani fazla soru sormayın, uzatmayın, ortada karıştırmayın karlılar da dibine maralet. Fakat yine böyle bir toplum ki israr oldu yahut çok böyle fesatçı böyle fitneci böyle. Peygamberi çok üzen. Hatta çok pek öldürdü ona peygamber öldürdü böyle. Leki Allah'ın şahırasına hep kesti öldürü bunda bu zamanda. böyle. Yani terörist böyle böyle bir toplum kavun böyle. Aslında onda kendi aralarında on iki bölündür bunlar. On iki aslında buna kendi aralarında eğer dış düşman olmasa o zaman dibine boğuşurlar bunlar her bir olmuş böyle böyle. Yani dış düşman olmasa dibine boğuşurlar böyle. İşte dış düşman ne yapıyor? Bunları birleştiriyor bunlar, birleştiriyor böyle. Bir gibi görünüyorlar bunlar. Diller Rabbim'e dua et, mallevnüşa, rengi ne rengi olacak? Ne adam sana rengi? Ama bak, bizim onlar böyle. Rengi nasıl olacak? Oksür inen nasıl olacak böyle? bana? İne yakınlarda bakarız safrağı. Dik Rabbim buyur inle ha bakaratın safrağı sab rengi sarı. Hakikaten ismi azina. Fakü'nün levniha rengi çok parlak sarı. fakı levniha rengi çok parlak sarı. O kadar parlakmış ki rengi olacak ya bayvanın yani. Gözleri kamaştıran, böyle, altın sarısı, altın sarısı kamaştıran, tesirünle altı reğin. Bakanlara da sevinç veren, sürü veren bir şey böyle böyle. Rengi öyle olacak böyle. Şimdi, Soru fazla soruyorlar. Allah'ın emelleri geliyor, farz çoğalıyor bu savaşı Hemen sıra yine kesilirdi, yeterliydi böyle. Fakat sor dışa, önce ne oldu? Yaşı bildirildi, yaşı böyle. Çok yaşlı olmayacak, yaşlı olmayacak. Tam ortası, Beyni, İkisinin tam arası olacak. Ortası böyle. Bu da yetmedi. Rengine sordular böyle. Nasıl olacak rengi? Saptır olacak. Böyle. Parlak bir sıra olacak. Rengi. Bakanlarına gözüne kamaşlar Onlara sürü verecek Huzur verecek böyle. Baktığı zamanlar. Yani bir şura saçan renk olacak. Şimdi bu tipi kesmek zorunda fazla Arası çoğalıyor. Kabir-i Rabbler gibi en ne vahiydi. Yine sordular. Rabbine dua et onun nedir mahiyeti? Bu aslında ma yedez zamirdir yani. Menez zamirdir. Onun özelliği nedir? Tehep aleyna bize de ilerler Karışık geldi, müteşabi geldi. Yine benziyor bunlar? Ve inşallah le mütedü'n ve bunu sioncular ve inna inşallahu le Burada inşallah kullandılar burada. kullanacak kusurlu. Bir ne inşallah Allah dilerse le mütedü'n inşallah doğru bunuzdur bunlar Vina inşa Allah Allah dilerse. Bu kelime çok muhtemel ve Allah kelimesi böyle. İnşa Allah. Biraz bunu doğru söylemek gerekiyor. Çoğunlukta ne diyor insanlar, diyorlar insanlar? İnşallah diyorlar. İnşallah bu olmuyor mu deme? burada böyle. Çünkü şah efil burası böyle. İn şahsı bile başlar böyle. Şâ'e -eh, fiil böyle. Arapçada fiiller en az üç harf oluyor böyle. Sülâsi oluyor böyle. bir altı az olmak böyle. Yani sülâsi üç harf oluyor. En aşağı. İki anız böyle. Şâ'e -eh, Burada şunu çeken bir elif var böyle. Yukarı çekiyor böyle. Bir de hemze var sonra üç harf var böyle. İnşallah deyince burada iki tane elif hemze gidiyor muhtemelen böyle. İnşallah Allah Yine yekûl inna bakar ötün, yine aç kocuklarını. Tabi bir sığır ki, la intus'erde ve la teskil hars. Yeri süren, tabi eskiden saponda, tarla katılıyor böyle, hayvan boyundura vuruyordu. Bu nedir? Zillet hayvanı işte, aşağılık hayvanı işte böyle, boyundura vuruluyor, eziliyor, büzülüyor, yoruluyor, enseli yaradığı hayvanlar eski olurdu böyle. Vela tezkele hars. E bir de ekin sulama, sulama hayvan dedim Mevla'ın bile. Hayvan ekin sulama bir hayvan olacak böyle. Eşiden dolablar vardı. Evet hayvan döner, dolaptan su çıkardı böyle. Müsellemet'in bir ayıbı olmayan, bir da iki anlamı geliyor bu. Salma. Yani serbest bir hayvan. La şi'eti fi'ha. Onda başlayan Yok yani türanlı boğsunlar ve bütün bedeni kılları parlak sapsarı olacak böylece. Koljit de kolanjit kalb de hak Şinela hakrı geldiler Musa selam. İşte oldu neler böyle. Hazret-i Ruha onlar kesiler demek adı hep olur. Askal bunu yapamayacaklardır bundaydı böyle. Neden çok pahalı olduğu için. İkinci çok soru sordular. Üçüncüsü de katiller de bu işi işte kocaları katiller. Yani genç çıkmasını meydana diye. Peki hangi ne bu neşin, Oraya geliyor muhtemelen neşin de. En Bir aile varmış. Karı koca. Genç. Bir de bunların çocuklar varmış. İkisi de erkek de kadın da. ikisi de genç. İkisi de Allah katında çok salih, salih insanlarmış. Salih, salih. Yani evliya makamında insanlar. Eski dönemlerde evliya daha fazla evliyalı, eski dönemler vardır. Ağır zamanda azaldı bunlar. Çünkü bu toplu yetişim yok evliya muhtemelen. Evliya her zaman var. Yani 500 evliya her zaman vardı, Görevli bunlar efendim. Her zaman bunlar. Fakat fazla yetişmiyor zamanımızda evvel. Çevrede, bu yaşamda gıdalardan yetişmiyor fazla böyle bu zamanda. Bunlar ikisi karı koca Evliullah makamında Salih Salih'a evlatları da bunların gibi, çocukları bunların gibi ibademize geçiyor bunları. Allah teslimiyet, tevekkül, sabır şükür hepsi bunlarda. Bu durumda bunlar. Bunların birinde küçük buzağları varmış bunların. Adama tabi malum oluyor, evlilerden çoğu ölücüne bilirler muhtemelen, evlilerden böyle. Onlara malum olur böyle, ölüm onlara böyle. Onlar panik yapmazlar ama, korkmazlar muhtemelenler. Hatta sevinirler muhtemelenler. Hazreti Birli Habeşli Hazretleri Şam'da hastalandı. Ölüm hastalığı, ölüm deşeğinde o son zaman evlendi. Başla evlenmedi böyle. Niye evlenmedi? Peygamberimizin yanında ayrılmadığı için devamlı böyle. Son zaman evlendi. Hanımı ağlama başladı. Bilal açtı gözünü. Niye ağlıyorsun? Bilal, sen yolcusun galiba. O gülüyor. Gülümsen yok. Yolcuyum ya. Resulullah'a kavuşacağım. Arkadaşlarımız sahabına kavuşacağım. Mevlam'a kavuşacağım diye böyle yani ipi çekiyor. Ölüm anı muhtemelen. Böyle. Neden muhtemelenler? Evliyalar ölümden sonraki durumu bilirler. Mesela bizce ölüm bir karanlık bir meçhule giden bir yol alem bizim için böyle. Karanlık mezar noktaların hayat böyle. Bize göre böyle. Ama evliyalar ölümmeden önce öldü. Yani onlar ruhsa hayat işte yaşadıkları için Ondan sonra bilirler bu muhtemelen her evliya bilir bile. Yani her evliya ruhsa olarak ruhu yaşar evliya. Yani bedenden çıkabilir ruhu. Beden ruhu çıkabilir. E, Ruhla ile görüşebilir. O alemi aşağı yaşar. Onlar yaşar evliya bile. Mesela evliya bir hayatta. Bir ölmüş yüz önce, iki yüz önce. İspak et muhtemelen Bir şey anlatayım. Araya girdi ama aklıma bir günler geldi bir de muhteremden. yolunda sol tarafta bir türübe var. Dedeler türübe çıkıyor bu arada. Hüsnü Efendi yatıyor burada. Karada geçince bir yönlükte taraf arasında bir türübe sol tarafta. Orada. Hüsnü Efendi Allah'a rahmet eylesin Allah dostu, Eylül'den makamdaymış kendisi. Bu bir de gelini varmış, gelini. Oğlu tabi var tabi evli, gelini varmış ama oğlu bunun kıymetini bilemiyor babasının kıymetini. Gelini bunun kıymetini biliyor mu? Gelini böyle. Ona çok sayıksızı varmış. Bir katı kışın olduğu bir gece, katı kış ama. Her taraf kar, işte böyle. Yani Safranlar köyü yaşamış, Safranlar köyü var böyle, orada yaşamıştı. Biraz içeride tabii Safranlar köyü, yoldan bayağı, 3-4 köyü içeride Safranlar köyü, orada yaşamış. Katı kış, esinden kışın daha katı oluyor kışla esinden. Diyor ki bu gelinle, yaşa zamanlar, kızın diyor. Bana diyor bu akşam gece diyor misafirim gelecek, misafirim gelecek diyor. Onlar geldiği zaman seni uyandırırsın uykundan. hadi rahatsız olur musun? Olma baba diyor. O zaman diyor. ona bir şans edeyim ben. Evet. Yok kızım sen yat diyor. Onlar gelmesi uyandırırım diyor. Bizi bir kahve yaparsın dedi. Yeter böyle diyor. Yok gelin yatmayın babacığım. Ne oluyor diyor. Ve hamur aşamında bir şey yapıyor onlara böyle diyor. Hayır diyor. yat diyor. Gidiyor yatıyor yatağına. Gecenin bir saatinde onun bir vardı, asası vardı. Türbesi bu o kayboluduğunu almışlar onun başına. Orada başka bir asa başına almışlar. Asasında vuruyor böyle tabanı. Üstüne yatırmış bir mekanlar. Onu duyuyor. Yeni duyuyorum diyor. İni aşağı bakıyor. Üstüne misafir. Üstüne sakallı, böyle gayet nurlu insanlar oturuyorlar böyle. Selam veriyor, hoş geliyor efendim, hoş oluyorlar böyle, hayatı soruyor. Üçü de şey bir bakıyorlar buna böyle, bir nasah buna, buna dua ediyorlar böyle şey. Diyor ki kayın pederiste efendi, kızı biz bize getiriyor, yap diyor kahve, bize getiriyor efendim efendim Dört tane kahve getiriyor, tutuyor, alıyorlar. Diyor ki kayın pederiste sen biz bile bile diyor, biz seni rahal ederler de mi? Koy rahane diyor. Sonra ayakta bekliyor, kavuşmalarını kızım sen gidiyorlar hepsi buna böyle, kız sen yat diyorlar bana, illi yat diyorlar bu kaybeder gittiğince gidiyor bu tabii kışın soğuk yatağın içine giriyor uyumayayım diye aklıncaya üşümeyim diye yorganı sarılıyor uyumuş ama bir yöne kalkıyor acaba geç mi oldu o zaman saat herkesde. yine bakıyor misafir gitmiş. İşmemişler kahveyi, kahvenin dumanı çıkıyor. Yalnız kalpleri içmiş kahveyi. Baba ne gitti misafirler? Gitti kızım bunda. Niye bu adam onlara baba diye bu kışın karda bu şekilde? Onun için fark etmez diye böyle. E, Kahve içmemişler, içmez normalde. Kim onlara baba? Bir e, akşam zizini bakma. Bir e, akşam saatte tekrarı sayıyor mu diye. Diğer ikisi unuttu mu işte böyle? Sayı bu şekilde. Bakın bu hayatta üstte bende. 150 senek mesele ne böyle. böyle? Gelin damadın tanıştı mı tabele? Yelin damadın tanıştı mı ona göre böyle? O gelinin kızının evli olan damadın tanıştı mı ona göre? O da öyledir rahmetli oğlum bu terenler. Bakın Afiş Hazretleri da ikilin evli ya, onlar öbür alemde. onlar berz hali, ruh halinde gidiyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar bu bir şey böyle. evli olan bu teren şey. Bu işin her evliya övrünün sonrasını bilir. Yaşar haliyle böyle böyle. O yaşar böyle şey. Onu övrüne korkmazlar. Şimdi bu mübarek zatla konuya dönüyor muhteremler. Biri karar krederi var dedi, varmıştı. Dedim. Bir tüm krederim var. İkisi de genç. Allah dostları. Salih salih insanlar. Nasıl oluyor insan salih? ibadetten zevk almaya başlar mutlaka. başlar efendim. İbadetten zevk tad almaya başlar. Ve tad alır ki ibadetin tadı dünya tadını geçer. Uykudan daha tatlı gelir ibadet. Sudan daha tatlı gelir. Her şeyden tatlı yerimidir Bu duraya gelir Mesela biz ne yaparız? Namaz kime üçünüz böyle. Akşam ne yiyelim? Sabah ne yiyelim? Hani Ramazan'da böyle. İkinci kolay. iftar şunu böyle. İftir şunu yapmam, bunu yapmam, Elvet refah ederiz. Şunu hazırla, bunu hazırla. Neden? Bizim zevkimiz nefisten madde muhtemelenler. Aşamadık maddeyi. Bedende kaldık muhtemelen. Bedenden inemedik o zamanı böyle. Eyliyullah bedenden geçer, kendinden geçer, cana gelir, ruha gelir böyle. Bu olur. Onun nedir zevki? İbadetine zevk olur muhtemeler. Namaza doyanmaz, kibat doyanmaz, zikrullaha doyanmaz, Kur'an-ı Kerim'e doyanmaz böyle bir şey. İç yanlar böyle. Allah da iç yanlar mı aktarır bu şekilde? Şimdi erkek olan kişi, yani kocası, kadına diyor ki, Rabbim beni davet etti diyor, öbür aleme yakın öleceğim. Hastırın değil. Bunlara bir buzalar var demiştim, buzaları. Şurada küçük diyor böyle. Şurada küçük. O tutamazsın buza, bakma buna bile diyor. Sen işe çıkamazsın kadınsın, çıkamazsın diyor. Ben bu buzaire götüreyim diyor. Bir ormana, Allah teslim edeyim bunu. Şunu diyor, biraz daha gelişince, gitsin alsın bunu alsınlar. Bu ne diyor kadın? O da boşuyor tabii. Alıyor şimdi bu yine, götürüyor bir ormana. Allah'ım bunu sayman ediyorum Hemaatim koru Allah'ım. Benimce arabada gelince buna teslim et Rabbim verdi diyor. Bırakıyor arabada, salıyor böyle. Eve geliyor, böyle durumda. Hep ekiliyor tabii hanımı da. Çocuk derken, şur, 10 yaşında falan geliyor ama tabii Allah dostları ama mamluyuk almamız adamız. Mamluyuk'u ben böyle. Çocuk gidiyor, yakınlardan böyle çalışıp topluyor, ipe bağlıyor onlar götürüyorsa satıyor. Evini ekmek kadar nesle bakıyor mu diye düşünüyorum böyle. Geceleri şövük namaz kılınışlarına beraber Allah annesiyle berziklediyorlar. Hep onun evatı bunu söyler Yani şuruk da onlara gibi olmuş küçük yaşlar böyle. Çünkü biraz da gelişince, arada karşıya yaş biraz da gelişince ilk annesi bir gün yavrum diyor, babandan sana kalan diyor bir miras var diyor. Bu var diyor. Baba o buza diyor, şuna yedeki bir ormana bıraktı diyor böyle. Ormana git, bir de ilk yardımcısı ona veriyor. Hiç korumaz, sana bir şey yapmaz böyle diyor. Ormana git diyor, yine çağır diyor orayı böyle. Onu çağır, yedir sana teslim olur diyor. İlk diyor iki bu yüzden bağla, tut yularından yud ve git elini getir diyor böyle. Tek anlayacağım diyor. Giddi bir ormana doğruya girdi. Etrafta çabanda varmışlar. etrafında otakta ay otakta böyle. Onlara soruyor. Böyle, böyle böyle bir inek varmış diye böyle sarı renkte. Gördünüz mü? Gördük diyorlar. Ne yapacaksın? Bunu almaya gelirim. Sakın diyorlar. Deli mi istiyorlar ya? Onlar diyorlar. Cenabıla korkuyor onlara diyorlar. Öyle azdın ki diyorlar ormana doğruyor. zamanlar diyor. Vurdu mu diyorlar. Sınav başlıyorlar diyorlar. Yani kurtlar ona korkuyor diyorlar. Sakın sokma diyorlar böyle. Doluyor. bana bir şey yapma dedi be. Tam teşkim Tam teşkim gelir böyle. Yani acaba yok böyle. Böyle kuşku şok var. tam teşkim böyle, böyle. Anne bana sana bir şey dedi böyle e, sen O Ey babamın emanet ol önünek. Allah emre gel bana teşkim ol. Sen almaya geldim. Bakıyor karşı 6 böyle. Alt, alt, alt böyle. Bu hayvan ağ çaktığı geliyor öne geliyor duramadı duruyor, duruyor Bu yumuşak şekilde iple boynuna bağlıyor tuzu ipi yol ya, yola başlıyor. İnek dile geliyor. O da ineğe tep boşaltır anlatır. Evdi orada inekleri. Onu boşmatır. İnek dile geliyor. diyor ki ey genç diyor boşna yürümediyor. "Ben güçlü kuvvetliyim. Bir özerim" diyor. Hemes evreseğim diyor. Yok annem bana bindemedi. Anne mantı, yine getirir mantıyı. Bilemem diyorum bende. Yine bir aşi ahtiy. Bir ziyetim. Ben sadece tırsın masmada bende, tırsın masmada Ama işte tırsın mecbur mesaj verdi bende. Yine bende. Alıp bu eve getiriyor. Annesi diyor ki, oğlum diyor. Bu diyor bize diyor gerekmez bu hayvan bize işini işte böyle diyor. Bu müstafa davran diyor. Bu gece kalsın bakalım diyor. Arı kapalı diyor diyor. Erçi güneşleyen al bunu diyor. Hayvan pazarına götür, çarşıya. Nasıl satılabilir diye işte böyle. Peki aneciğim diyor. Sabah oluyor. Annesi gene oğlum al bunu diyor. Pazarına gitti. Anne buna kaç tane şey satayım? Dinar odu paralar. Yarın diyor beş dinar istedi. Beş dinar. Dinar altın para. Yani beş altın dolar. Tabi o zaman 2 liranın büyüklüğü bir yüzüne büyük olduğunda o dönemde yine bir dinar iki dinar en güzel, en kuvvetlisi 3 dinarmış Annesi 5 dinar istedim. 5-6 dinar istedim. Eğer diye 5-6 dinar ben olsa gene verme. Gel bana sor danış. Öyle yaparım. Tek anneciğim diyor. Alıyor bunu çıkıyor pazara doğru. Gönem merak ediyor. Yani dikkati çekiyor, göz kamaştırıyor. yapıl hayvan, su altı hayvan, zindir hayvan böyle. Gören bana merak ediyor. Siyas 5 dinar deyince pahalı fazla, fazla geliyor. 2-3 diyorlar, 3-2 şey olmuyor. Pazaraya gidiyor, bekliyor böyle. Hatta pazara dağılacak, hemen pazara dağılacak. biri geliyor. Ne istiyorsun sen buna? 5 tane şey yapacağım ya, ya yapmaz mıysın ya, baba, diye babada diyor. En çok üç tane yapsın diye bunu üç tane vereyim olmaz. Ya şöyle böyle yok, olmaz olmaz. Hadi dört vereyim, ki olmaz. Dört kuşak vereyim, olmaz. Tek adet beşe kabul ettim, o zaman tamam diye beş birer kabul ettim, parayı vereyim sen diye yok, ki olmaz. Neden? Anne evimde torajım diyor. Yarın sen sabah gelmiyorum, sabah geliyorum anne ben temmety vereyim diyor. Beş dinanı aşağı verme. Ama beş dinanı olsa gene gel bana danışırım. Sen burada bekle. İnek burada dursun. Ben eve gidip koşaraya gideyim. Anneme sorayım. Vermirse o zaman veririm. Ne derse falan yok yok. Vermem diyor. Yani. Peki ben bekleyeyim senin burada diyor. Koşak eve geliyor. Anne anne ne var yavrum? Bir müşteri geldi. Beş tane veriyor. Vereyim mi ona? Verme. On dinanı işte. On dinar olsun. Beş tane verim ona ben. Peki. Hiç yok mu? Tam Dişim veriyorum. Koşlara geliyorum. Ne oldu yavrum? Annem beş tane razı olmuyor. On dinar istiyor işte. Yavrum sen çıldırdın yavrum ya? Bu en çok tane yapsın. Hadi yavrum. Beş tane veriyorum. Hem sen bu kadar istedin benden. Yok diyor. Olmaz olmaz olmaz bu şekilde. Ben, ben de almam değil. Sen mi? Sen Allah'a diyor. Oldu eve getiriyor şimdi. Yine. Ertesi hafta ya annesi al yavrum bunu diyor. Yine götüreyim patarına. satmaya. Bu, bu sefer diyor. 10 dinar işte diyor. 10 dinar. 16 istedi diyor. 10 dinar beğen olsa gene veremem ama diyor. Gene geri bana danışmıyor diyor. Peki anneciğim hiç şey yapmıyor. Ayıklığı mı yapmışım böyle? böyle. Delikanlı. Yeni şimdi delikanlı. Böyle. Alıyor bunu. böyle teslim olmayacak böyle. Hiç çağım yok. teslim olmayacak böyle. Yürü yarın. Göz kamaşırı hayvan. Tabii gören soru fiyatını soruyor. ondan denir deyince kimseye yazı bile vermiyorlar. Götüyor hayvan pazarını yine. Aynı gidiyor gene, Orada net diyor orada. Sonra gelen soruyor ama kimse bir şey vermiyor 10 denir deyince. Yine para dağılacak. Yine aynı kişi geliyor. Yavrum ne istiyorsun bu hafta? 10 diner amca. Yavrum onları yetmez bu böyle. Bak 5 tane verdim. Vermedim. 6 vereyim bu hafta. Yok olmaz. Yani şöyle olsun, böyle olsun. Çekip pazarlık. Yok. Olmaz olmaz. 7 vereyim. Yok. 8, 9 yok. Olmaz olmaz. Hadi 10 verdim. Hadi 10 vereyim. Al, al, al bakayım. Alayım bu hafta. Gene olmaz. Ne olacak? Anneme gene sorun danışacağım. Yavrum alayım mısın benimle? Olur mu böyle bir şey? Tanışalım mısın sen böyle? Annem bana böyle diyor. Ya ben danıştığımda diyor. Eve gideyim. Annem hani danışayım, Öyleyse onu veririm. Ne derse fayda yok. Tekrar git, git bakalım çabalıyor diyor. Koşa koşa eve geliyor. Anne alemde kaptan bağırıyor. Ne oldu yavrum? Geri geliyor on diyene verdi. Vereyim mi? Ver. On beşten işte. Allah Allah. Kusur geliyor şimdi. Ne oldu yavrum? Annem razı olmuyor. Ne dedi? On beş dinar istiyor. Allah Allah. Tabi olmuyor yine. Kızıyor öyle yapıyor böyle. Çekiyor gidiyor böyle. İğne alıyor ve geriye gitsin. ama o hep Allah'ın zikriyormuş. Çekil mi? Çünkü hiç böyle. O devamlı böyle Allah, Allah. Hep böyle, böyle. Hayvan satarken de pazarda giderekken gelip hep böyle. Hep Allah'a beraber böyle. Onunla zevk almış ama gönlü. Ruh onunla zevk almış böyle. Yanlış gibi şey Allah diye böyle. böyle. Allah, Allah diye geliyor böyle. Ne oldu yavrum? O tane müşteriler vermedi. Ben de vermedim. Tek yorum diyor. Ona bakalım. Haftaya gene çıkarıyor. 6 15 tane işte. 15 tanedan başla. Aşağı verme. Eğer bu ver olsa yine verme. gerek gene bana gel dönüş gene Peki anlaşıldı. Oluyor yine yine. Yine hazıraya gidiyor. Tabi 15 tane deyince Artık gören bu diyorlar, çürük diyorlar. Yani bu satma niye bunu veriyor böyle, gören atabıya. Kimse bunu ciddiye almıyor. Soran ciddi almıyorlar bunu. Arkadaşlar ah, dikili bekliyor böyle, hiç böyle. Ama hep zikrullah böyle, hiç boşuna veriyor böyle, böyle. Yine o kadar dağılacak, aile kişi yine geliyor. Yani bakıyorum bakıyor şeyine, sağa, sağa bakıyorum bakıyor. Yavrum ne istiyorsun bu hafta? 15 dinar. Yavrum işte şu bu, işte on dinar, şu demek yok. Olmaz, olmaz, Ondan başlıyor, 10, on 12 çıkıyor, yavaş yavaş. Onda da çıkıyor, olmadı, olmadı. Hadi on oldum, ama. Hadi 15 razı oldun, tamam mı? Neden? Anneme soracağım beni. Ya varım kızıyor ve ulan bir şey derken böyle. Sen bilsen, omuz olmadı diyor. Anneme soracağım ben diyor. Koşuyor eve geliyor. Annenle 15 vereyim mi? Oğlum, sana bu fiyatla aynı kişi mi? Bu açtı değişik insanlar mı? Aynı kişi. Onu sor bakalım, bunu satalım mı satmayalım diyor böyle. Annesi böyle. Anne kişi ona sor bakalım, bunu satalım mı satmayalım mı? Ona sor diyor bakalım böyle. E ne denilen de diyor? Annem diyor sana soruyor diyor. Bunu satalım mı satmayalım mı? Satmayın diyor bana böyle diyor. Melekmiş öyle bakın. İnsan melekmiş böyle böyle. Melekmiş var. Tabii kadın evlullah mı diyor. Saliha <gülüyor> kadın biliyor ki şey böyle bak. Anne kişi mi diyor, değişim mi dediler Ona sor diyor böyle satmayın diyor. Yakında diyor, bugün açakta sizden böyle diyor. Bunu diye geçecekler diyor, bunun gerisi altın doldurmadan vermeyin bunu böyle diyor. Razım veren bu bunu. Vermeyen diyor. İşte bakın kadere vakti mutlaka vereceğim. Musa Aleyhisselam'a tabii gelirler şimdi o amcaoğlu öldürenler yani. Geçiklerde ya geldiler. Neye çıkardık geldiler? Kan davası, diyet. Diyet muhtemelen. Şimdi dinde şöyle bir kural vardır. Katil. Kişi kısasa öldürülür. Kısasa böyle. İlahi yani böyle. Ve her dinde kılıçla öldürülür. Kılıçla öldürülür. Ensel vurdur, kılıçla kesilir. bence. En kolay ölüm, kılıçla ölmek. En kolay ölüm muhtemelen. En kolay haber. Çünkü can kalpte muhtemelenler bilinç acı hisleri duygular da beyinde muhtemelen böyle. Beyinde böyle. Şimdi kılıç ile kaybı beyin arasında birdenbire irtibar kesildi mi? Hiç öyle çekmedi ki şu anda. Öyle çekme Yani beden biraz çırpmasa bile ama bilinçsiz çekme muhtemelen. Bilinç beyinde. Acı merkezi beyinde. En kolay ölüm şeydir. Kılıçla bu kesilmesi böyle. Boğarak ölme, asıl böyle boğarak kelime çok zor bir dönem böyle. Daha zor böyle. Boğarak ölme daha zor bu şekilde. İslam'da her dinde bu şekilde, din, hak dinlerde yani, katil katil haksız yere öldürmüşse tabi nefis müdafaa var, şunda bunda filan var, bunlar dışında eğer katil haksız yere öldürmüşse Kızanı öldürülür, kız hasar belleyecek. Kadın ne yapar? Yani hakim kadının görevi araştırma bunu böyle. Bunu öldürür öldürmedi mi? Araştırır bu şekilde. Böyle. Kadın mı di görevi böyle. Şahit aranır. Şahit de adi olması gerekiyor, Adil şahit böyle. Herkesin şahitini kabul etmemiştir elbette. Adil nedir adil şahit? Haram işlemeyen, geç tamuzu kılan kişi elbette. Yani sakran kişi belleye. Çünkü namaz kımayan kişi Allah'tan korkmuyor ona göre. Allah bize beriği istene diyor beriğe. Şey. Adil olmayan bir insan şahit olsun şartı edilmiştir mahdefler. Kadın göre bu böyle. Şahit edinilir, hükmünü verir dedir. Tamam bu bunu öldürmüştür. Kısa süre öldürülmesine karar verilmiştir. Kadın kadar karşı böyle. Yani iyi haller, şunlar, bunlar takım bir şey giymiş. Yapmaz böyle İslam'da böyle. Kademe karışamaz böyle. Bunu kimse amel edebilir böyle. Yani devlet bunu hafıza affedemez, hakkı yok bunu böylece. Karışamaz bunlar böylece. Ancak ölen kişinin en yakın velisi, en yakını kimse olma dilerse, kısa isterler idam ise diyet alırlar böyle. En yakın velisi kim olu varsa mesela. Eğer iki üç oğlu varsa, onlar hepsi ortaktır bunlar öyle. Odularken kardeşi karışamazsın. teremler. kardeşi mesela kızı ölen kardeşi öldürüler maktürün. Kardeşi mesela idam istiyor onlarsa boş Yeni derecede oğullardır bunlar. Oğul olsanız babası babası var, var babasıdır böylece. Şimdi birinci deredeki varışları. Yani üç tane oğlu var. İkisi kısas işçiler. İdam işçiler bana. Biri diyete razı oluyor. kısa kalkan mı? Böyle. Kalkan böyle. Diyete böyle. Yani kan parası alır. Bu da o parası helal böyle. Bu arası da öyle bir şekilde böylece. Şimdi bu, bu öldürenler. Amca oğlu öldürmüştü ya bu şeyi. Bu zengin kişiyi. Ne istiyor bunlar böyle? Diyet işte. Diyet. Ya Musa gün an işte. Diyetin diyorlar bir tane diyetine işliyor diyorlar bunlar böylece. Hem mala var, ...hem endişe tabii bu şekilde. Şimdi ayırığı inek alır şimdi bunlar. Tabii zor şartlanlı böyle... ben. böylece. önce ne olacaktı? Yaşı. Çok yaşlı olmayacak, çok genç olmayacak. Orta tam orta yaşında tam vermiş yaşı uygun tarif halinde. Renginbspso olacak. Lâ şedefiyâ. Hiç başlık olmayacak. O yine mesela karında işte, alnında, ayağında başlık yoktur. olmayacak böyle. Baştan aşağı tarafı sarı olacak böylece. O ne enek arıyorlar. Her tarafı araştırıyorlar. Böylelikle bulamıyorlar. Tek böyle. bir enek tutuyor bunlar. Her taraf safsırı bu şekilde. E, Tağlar sürmüyor. Boyun göremiyor. Ekinleri sulamıyor, savma hayvan, ayıplar müseylendirir bu şekilde hayvan. Ancak bu hayvan uyuyor şeyleri, şeyleri vermeyecek bunların. İşte geldiler bunlara, yani geldiler bunlara. Derler ki bunu bir sat Ne işeyseniz buna? Bunu kesersiniz, derisi altını doldurursunuz, o kadar. Olur mu böyle bir şey? Sürürsünüz. Sürürsünüz böyle bir şey. E kadın tabii evli olanlar. mı Melek onlara haber verdi. Biliyor mu şey bu şekilde olacak bunlar. Mecburlar bu şekilde. Geldi Musa Aleyhisselam'a, ya Musa böyle bulduk ama ne para istiyorlar? Karışı ama onların. Ben karışım böylece. Siz işi karıştırdınız, İşi yoksa sürdünüz. O yapma üzerine Fransız çalıştılar böyle. Tabi pazarlık, Pazar mazalık kadın işe yapmıyor böyle. İşe çıkmıyorsanız kaldı. İş eden böyle. kapı arkasından. Hayır. Aşı bu şekilde. İşte ayetin kelime geliyor. Az kaldı ki bunu kesmeyeceklerdi bile bile. Kaldı geldi işem böylece. Arabulucuya mevcut kaldılar. Toplulara bir tane para topla paraları. Kayna kesildi. Diri altın doldurup bunlara verildi. Bunlar da bunlara bunu çoğunlukla kaybettiler. Şu deyken böylece kabul oldu. Böyle bir yolu ya kayna kesildi. Kökünü bir aldı ya. Hayvanların bazı uzv ile ölüye vurun deniliyor muhtemelenler. O canlanacak, katil söyleyecek Tabi mucize bu, peygamber zaman. peygamber sahibi öyle. Tökkü nedribuhu bir diye. Onun hayvanı kesin, onun bir uzv ile. Nelisiyle? Bu kadar o müfessiler bunda kimi ayağla diyorlar, kimi dilinle işte, kimi kuyruğunla. kesten sonra onlar. Kesten sonra Öyle yapıyor, vuracaksın beni böyle. Bunu kestir bunlar bunu bir uzvuyla, bir organıyla hangi organ ise işte, ise ülüt abi yatıyor. Ona şöyle vurunca yavaşça vurunca hemen dirildi müstehcen böyle. Dirildi. Boğazdan kesmişler baş başk kopamamışlar böyle. Boğazdan kesmişler. Boğazlar akıyordu abi böyle. Kanları. Oturdu. Soruldular. Kim öldürdü? İşte Amca oğulları. Şu şu öldürü beni. Ben. Falan filan bile. İçini verdi. Düştü yine öldü. Öldü. Öldü. Şimdi yuhü'lü mevta. Mevlam bir şeyler buyuruyor. Gezah ne ki mevta, Allah bu şekilde beylem ölü diriltir. Mevlam. Allah'a göre Celleşi Hazreti'ne kolay muhteremler. Allah'a katıl böyle. Yani Mevlam taşa can verir. Hayat verir Bir de beden tam soğumadan muhteremler, beden tam soğumadan ölen kişi iyi bir insansa onun ruhu bedende tasaratı edebilir böyle. Beden tam soğumadan ha böyle. Bir gün Harunş Hazretleri, Harun Reşit, Abbas-i harifelerinden bana diyor, Gazi, bunu bakalım, Battal Gazi'ye, bunu getiren bakalım, diyor. Battal Gazi'ye. Çok yaşlı Batal Gazi'ye. 200 seneden fazla kendisi böyle. Onun zaman yaşlıydı. Isam'ın fethine bulundu. Mesleme zamanında ama. O zaman bulundu böyle. Fethi yani edemedi edilmedi, kapıda bulunduğu zamanlarda. Battal Gazi'de bir yolda seni halife çağırıyor. Tabii geliyor. Sonra ayağa kalkıyor. Karşılıyor. Bize yer veriyor buna. Ona soruyor şimdi. Vatalı diyor. Önce özür dilerim. Seni rahatsız ettim diyor. Buraya çağırdım ama. Sen de uzun bir ömür yaşadın. Hayatın hep cihatla geçti hayatın diyor. Hep hayatı cihat yapar. İstini bir şey var. Din için böyle şey. Uzun bir diyor. Şimdi aklında seni çok kalan diyor, kalın çizgiler aklında kalan diye böyle. Hangi olay var diye böyle. Seni çok duygulandıran diye böyle diyor. Şimdi düşünüyor, sultanım çok orada diyor. Şu an aklıma bir biri geldi diyor. Şöyle bakayım diyor. Bir gün atama bindim diyor. Rumeli'ye gittim, Rumeli Anadolu yani böyle. Anadolu Rumeli'ye gittim diyor. Bir ağaçta oturdum diyor, atım bağladım bir yere diyor. İnenim var der Baktım, karşıdan bir altlı biri geliyor diyor, bana doğru karşıdan diyor. Abi, yani bu kim acaba? Belli karşıdan acaba Rum mu? Kim acaba bu? Fethi karşı diyor, şöyle kılıcım yanında diyor, bekliyorum diyor. Altlı bana yaklaşan diyor, bana selam verdi diyor. İsimle beraber diyor. Sen bence diyor, anki Müslüman kardeşim diyor, ve aleyküm selamın diyor. İndi, böyle oturdu. Elini açtı dua etti. sana şükür olsun. Yine Batak'a gelip buluşurdun. Burada ben şehit olayım şimdi. Merak ettim, Sordum. Sen kimsin, niye oluyor böyle? Ben diye, senin ismini aşıktım diyor. Batavir, ismini aşıktım diyor, diyor. Senin cihadına Allah'a yollayın diyor. diyor. Ömrünün çubuğunu da geçti diyor. Cihat ömrünün geçti. Ben sen çok hücumda gördüm. Senin makamını gördüm diyor. Cennet senin yerini de gösterir bana. Rabbim gösterir diyor. O da borçlanmış tabii. Ben aşıkım sana diyor. Hep Allah'ıma şöyle dua ederim diyor. Allah'ım benim Batra Gazi dünya Ermeni'ye buluştur. Onun yanında şehit olayım onda böyle. Dedim böyle. Allah'a de duamı kabul etmiş etmiştir diyor. Bak seni şu anda burada buldum. Ummadığım bir yerde, inşallah ben biraz sonra şehit olacağım diye böyle. Kesin böylece. Oturuyorlar, biraz sohabete başlıyorlar. Böyle yani maalesef sohabe, tatlı, feyizli bir sohabe başlıyorlar. Bakıyorlar, karşıda üç tane atlı geliyor. Rum, belli bunlara kıyafetlerinde. yürü yürüyor yürü, gayet ver, azgın bir şey. İki şey, ondan daha bir aşağı geliyorlar. Atlarla geliyorlar. Batı tanıyorlardı. Ey battal bir işte o iri yapı onlar böyle. Karşıdan kaçtın diyor. Ondan sen kaçtın var. Sonra kapına kısıldım böyle diye Şimdi kaybettim elinden bakalım diyor. Ben tabii üç kişi diyor umursamıyorum yani böyle. böyle Alıştım şu anda diyor. Umursamıyorum diyor. ya. ki o arkadaş diye. Battal senden bir ricam Allah aşkına. Ne var? Sen çıkımlama. Bence ben çıkıyorum bunlara karşı. Ben şehit olacağım. Ondan sonra sen ne yapmasa ben diyor. Peki. Oturun diyor. Uçuklara karşı diyor. Birini öldürür bunların bile diyor. Onlar da bunu öldürürler diyor. Başına kester diyor. Başına böyle fırladı. Böyle fırladı böyle diyor. Sıra bana geldi. İki kişi diyor. Ben o usta diyor. Bunları ben bir giriştim diye. İkisine birden bir olum derken değil. Birinin başını kestim diye. Şu öldürüm böyle diyor. İrgiyatlık kaldı diyor. Allah Allah, ummadım böyle bir şey diyor. Bir insan çetim insan, savaşıyor böyle, diyor böyle. Bir o bana hamle diyor, ben hamlediyorum böyle diyor. Dengel işimi beraber böyle diyor. Bir buna diyor, bir o bana hamlediyor, ben ahamdayken böyle diyor. Ayağım kaydı, ben yere düştüm, suçaya düştüm böyle diyor böyle. Kılıcım böyle fırladı, ben birden beri yere düştüm, düştüm, suçaya düştüm. Ateşim bitti anladım böyle. Benim de göğsüm bastı. Kırıcı boylama dair dedi, ucunu böyle diye. Ey dedi, battal dedi bana bak. Bu kadar benim din karışım, durumları öldürdüm. Bu kadar insanları öldürdüm. Bu insanları İslam'a döndürdün. Bunları, şimdi ben seni nasıl öldüreyim bakayım? Yani hemen kesmeyecek de, içki yapmak için şimdi böyle. Ben nasıl öldürüm bakayım seni? Ben cevap vermeyeyim diye. Ben de kelimeşi getiriyorum Mevlama diyor, kapanıyorum gözlerimi diyor. Artır diyor, öldüm kabilemikini böyle hiç şey bakmıyor diyor. Bir ara baktı, bir gürültü oldu baktı diyor, o benim arkadaş diyor böyle. Başlı beden kalktı diyor. Başlı beden kalktı, kılıcını kaptı diyor, arkadan diyor, bunu başta kestir böyle. Fırıl bu şekilde böyle diyor. Genel gitki yaptı öyle böyle. Yani beden soğumadan bu terörler böyle şehitler Büyük veliler, onların beden tasarruf olur muhterem böyle. Tasarruf olur muhterem böyle. Mesela biri anlattığı muhteremler, bir kadıncağız, çok salihe böyle, Allah dostu gibi anlattığı muhteremler, bir cenazı yıkamaya gitmiş, kadını yıkamaya gitmiş. Kadın da, bu da bunun gibi böyle, o yollamış böylece. Yıkarken dedi, kenan anlattığı muhteremler, yıkarken dedi böyle, elinden sabun kayıyor, yere düşüyor sabun. O mevta olan kadın alıyor sabunu veriyor muhtemelen. Şimdi bu da tabii öldürüldüğü mazlum deniyor buraya. Mazlum öldürüldüğü muhtemelen. Bu da şehit oluyor böyle şey. Yani bir insan haksız yere öldürülürse o bize şehit de muhtemelen. Şimdi günümüzde günümüzde eğer asker yapılıyor öldürülse şehit deniyor. Ama sil öldü mü ne diyorlar? Hayatını kaybettir. Hayatını kaybetti. Ya, kaybolan şey yine bulundur ama tez bir şey hatırlıyor bende. Eğer siville olsa gerek bomba park infilatında gerek böyle çatışmalar arasında kalıp da bir sihir bir ölse, mazul ölse o da bir şehit hatırlıyor bende. O da bir şehittir. Şimdi bu kişi de Tabi mozlumen, yani haksız yere zulüm öldürdüğü için, ki bir suçuyor kendisinin öldürdüğü için, o da hükme şehit olmuştu muhtemelen. Şehit olmuş oluyor. Tabi Mustafa Aslan'ın böyle adam mucizesi, Mevlamına verdiği bir mucize o hayvan bir seyhep olacak, mutlaka tamamen öyle. şey olacak, onlara ikram el, o fakirle ikramı o şekilde, bununca kalp bir filan öldürdüğü bir şey yaptı böyle. Müvlem büyüğü işlemi müvlem büyüğü bilenleri ve diriltiriz mutlaka böyle. Yani tekrar dirilme olayıyla burada bir burgu yapıyor mu diyor böyle. Cezalikeh diyor Bu şekilde tekrar dirilme olayı imanın iki tane en büyük doğa imanın iki rüktü. temel ilkesi böyle. Allah iman, artı iman mutlaka. Allah'a eman ahiret günde. Ölüp tekrar dirilmeye yani iman böyle. İkisi böyle. Aradakiler ondan sonra bunlara bağlı böyle. İki iman sağlamsa kalmamız lazım. Allah'a inanan kişi Allah teşrim olur. Bunu asya alamaz böyle. Kimi ahiret imanı olsa hesap gününe imanı olsa günah işlem vardırlar böyle. İşlem o şey böyle. Tekrar dirilmeye ne deniyor buna imanda? Velba'l-meviti. Velba'su be'ad-el-meviti. Önden sonra tekrar dinleyip ayağa kalkma. Kalkma tamamen. Peki nasıl olacak bu az cemaatimiz? Mevla'm ilk yaratılışa bakmazlar mı? İlk yaratılışa bakmazlar mı? İlk yaratılışa bakmazlar mı? Demek ki bir insanın ilk yaratılışına baksa, her insan baksın, ilk yaratılışına baksa, insan insanın anlığı Nasıl bizim ilk yaratılışımız? Toprak maddelerinden, ölü topraktan, maddelerinden, toprak maddelerinden böyle. Elementler bunlar oluyor, tamamlar bunlar. Derde. Ölü toprak maddelerinden yapılır böyle şey. Toprak maddelerinden. Peki ölü topraktan canlı insan yaratılır mı? Yaratılamaz ama Allah göre dışı oturuyor. Değil. İşte Allah'a oturuyor. Allah'a yaratı oturuyor. Peki nasıl yaratıyor muhtelenler? Kızlar özetiyor bunu inşallah. Şimdi toprak modeli kuru topraklar canlı bir varlık yaratılmaz. Bir de olmaz. Bir şey olmaz ondan böyle. Ne gerekiyor buna? Su. Su hayat olacak böyle. Her şey hayatı suya bağlıdır. Rab'bin göğden su indirir muhtemelen. Su. Her şey olmaz ama böyle. Gönül su indirir böyle. Hangi su bunlar da yarar? Gök gülecek. Şimşek şimşek. Şimşek çakacak çapacak böyle. Çakacak. Gök gülecek bu şekilde. Çapacak bu şekilde. O yağmur işte bereket o yağmuru muhtemelen böyle. Neden? Neden şimşek iki bulut karşı geliyor. Karşı karşıya. İki İki bulut. Elektrik yüklü bulut her Biri artı yüklü, bir eksi yüklü olmuyor Aynı olmayacak bu durumda. Bulutun biri negatif, bir pozitif bunlar bale. İki bulut geçecek böylece. Onda havada ne olacak bu temeller? Önce hafif bir yağmurum olacak. Ne olacak havada böyle. Neden elektrik akımının geçecek bu temeller? Eğer kuru hava olsa iki bulut karşı gelir böyle. Bir ne kadar değil pozitif. Zıt kutuplar. Karşıya geldiler. Hava, kuru hava. Çim çakma bu töreni böyle. Aralık töreni nemli bir hava lazım ki böyle ete geçirse bu töreni böyle. Nemli hava ne yapın? Tam karşı karşıya gelince bunlar. Karşıya gelince boşanma olur töreni böyle. Kısa devre denir bu töreni böyle. Kısa, kısa devre böyle olur. Boşanma olur. Bunlar ne oluyor? Binlerce volt derecede bir ışı olmuş töreni böyle. Binlerce evlenmeden, Şimşek evlenmeden, cixatlı olur şeyler evlenmeden. Bu ne böyle, böyle oluyor? Gerekli mi bu? İşte bu gerek mutlaka. İşin gerek böylece adet kadın paşlaması için mutlaka. Adet kadın paşlaması için çok büyük bir usul lazım evlenmeden. Yani kaç bin derece lazımsa. Ona gelen evlenme, büyükler büyük olur, akın fazla olur, etlerimiz fazla olur, kimse daha kuvvetli, göre, daha fazla gürler mutlaka evlenmeden. Ona göre böyle alınır, bu, inelim, oluyor böyle. Algılı parçalanır, oksijenle bileşir, başı maddeye dönüşür, bu suya çözülendir, yere inen bu taraftan gül oluyor tabii. Gül oluyor. oluyor. Şimdi yağmur suyu geldi. Toprak ne oldu? Çamur oluştu işte, bu taraftan. Çamur. Ne olacak çamur? Maddeler mi her şey? Siyad varlı madde her şey siyadla bağlı. Adam böyle. gizliyor. He bula birer perde gafillere, perde onlar demler. Biz neye bakarız mı yağmuyalsa, şu olsa, bu olsa buna bakarız şey. Sonra şey. Bitki kökleri. bitkileri, ucunda var, emici tüy, emici tüyler demler. Emici böyle. böyle tüyler, bitkileri evlenece. Ne yapıyor bunlar? Çamur özünden gerek emici element alıyor bunları, ıslak çamurdan böyle, su şeyden böyle, eğmiyor da bunları. Gerekenlere böyle. Potosforma, karbonat, hidron, ışığına alıyorlar bu şekilde böylece. Bunu köktöre veriyorlar. Kökte bu kimyasal ışığına geçiyor? Küçüye dönüşüyor. Gitsin içinden. Ağaç mesela. bir Başka bir şey oluyor böyle. Ney oluyorsa böyle. Biraz da yeşil bitkilerde bir de havadelerdeki gazı alıyorlar. Karbonat olan ışığına alıyorlar. Bunlar böylece. Bu da böyle işte bunlara beraber Havadaki gaz ve hiç Enerjisiyen yani böyle, yadanıklara böyle o azottu maddeler, birbirine ne oluyor bunlar? Meyve, daha o kubat oluyor yani Elma olur, ceviz olur, budi olur, arpa olur, mısır olur, kavun olur, kabul olur, olur olur bu şunlar şey tabii yani. falan. Bunlara veren yani bir tat veriyor, bize veren bir içleme veriyor. Bunlar tabii. İkinciden yani buna oldun sonra işte bu öğütülür, ekmek olur, baklava olur, börek olur, evet ne olur, şuşi olur böyle, simit olur, olmuyorlar derler ya. Diğer sebzeler, meyveler buna yenir bunlar, insan bedeninde bunlar özünden kan oluyor, kana giriyorlar nerede. Yani ince bağırsağa bazı da mideden, biz kükü emdi gibi emilir oradan, bunlar damlara kana geçiyorlar. Önce avcete geçer, kana geçer muhtemelen. Kan oluyor. Hücre olur. Sonra üreme ürün şey üreme çizgi. Şey kadına yumurta ekrote. Diğer madde oluyor muhtemelen. Oluyor bunlar. Sonra böyle olan tavsiye ölçüde. Tavsiye ettiği eczellik tavsiyeine göre. Bunları dörü yatanı birleştir. Oldu endörü muhtemelen. Bir damla olur. Ondan sonra ne oldu? Yavaşça böyle, bu hücre tek hücre olur, bileşen böyle, bölümü hücre, bu bölümeye başladı böyle. Bir hücre iki olur, iki dört, sekiz, ona otuz iki, hep katla bu temelde. Böyle, böyle bileşi bileşi. Ana karnında, görünmeyen karanlık bir yerde, döl yatağında, yavaş yavaş bir bebekci oluyor ortada, bebekci böyle. Kaşı, gözü, burnu, şunları, parmak uçları. Ayak parmakları, iş organları iyi bunu, bütün işte oturanlara. Ya kim yapıyor bunu Allah aşkına bunu yapan? Kim yapıyor bunu oturanlara? Her şeyi yapıyor. Gözlerin rengi farklı, saçların rengi beden bende. Parmak izleri, parmak izleri farklı böyle. insanlarda. Oluyor? Rabi geldiğinde ne olur? Diye gelir. Ne ilan biliyor? Tüm mesi bile Allah yolunu aşar yarar. Yani bugün tıp muhtemelerinden araştırıyorlar da çocuğun doğumdaki yaptığı o hareketlerini akıl emiyor. bilim muhtemeler. Çocuk muhtemeler. Çocuk çocuğun başı yukarıda yatırıyor. İki büyüklüm olur. Ana kanında muhtemeler. İki büyüklüm yukarıda bu şekilde. Doğumadan önce hareketlere başlar. Onu yapar. Bunu yapar. Ondan sonra o tutumlar. Çocuk muhtemeler. Onu kim eğitiyor ana kanında muhtemeler. Allah aşkına muhtemeler. Kim onu da yapacaklar. Dinleyen gelir. Gözleri kapalı. Küçük bebekçik, bebekçik. Bu bir mu acaba bu? Yani bir kırk ünlük olsaydı, üç alevi, altı alevi olsa bakalım. Televi emeklese bakalım. Bir yürüse bakalım derken. Ana baba olmuş, dede olmuş. Muhtemelen bir muhtemelen bir şekilde. İşte böyle bir an buyuruyor. Kimin kuş suvası tekrar dirilmedi. baksın. Hangi madde? Toprak mı tutar. Oradan başlıyor muhtemelen. Sonra öylece ne oluyor? Çürüyor. Yine toprağa dönüşüyor. Toprak Tek ya yani Allah yaratıyor bunu gösteriyor işte böyle muhteremize böyle. Yaratıyor muhteremler. Tekrar birbirine nedir? Toplu olacak böylece. Ne var ki o zaman bir hızlanma olacak böyle. Hızlanma böyle. Şimdi bir siyeli var böyle. Yavaş var böyle. Yavaş da böylece. İkin dünya harbinde muhteremler bir Alman generali yaralanmış şarkta vurulmuş ağır yaralı Almanya'ya hastaneye getirilmiş uçakla. Tabi iyileşince biraz doktora diyor ki şimdi bu Alman generaline generalin diyorlar ya. bak eski yıllarda savaşta kış olmuş, ok oluyormuş, kalkan oluyormuş. Günceye tank uçak var, gemiler var, şunlar bunlar var. Niye bu kadar savaş yavaş yürüyor? Çabuk bu savaşı bitmiyor. Çabuk bitirir mi savaşı? neyi hızlandıramıyorsun bu savaşı? Onlara şunu söylüyorum generaller. Diyor ki, ilk insan kadın Hazlı Havva diyorlar, inanılmaz ama bu. Havva diyor, kaç ayda doğum yaptı? Dokuz ayda. Şimdilik en dokuz ayda. Bak Ya. İlkel bir zamanda, da, Tarttın bir zamanda, taş devrinde bakıyor böyle. O zaman kadınların dokuz ay doğum yapmışlar. Bir dokuz ayda. Neyi on beş gün niye bu diyor? Bu, bu günün çağında diyor. Ne hızlanıyor bu öyle bir Dünyada Allah'ın kutu kuralı muhteremler. Doğruca maşerde bir anda muhteremdir. Küm feyklü başladı, maşerde. Küm feyklü muhteremler. Ocağı böyle. Böyle buydu zamanlar böyle ey kuru, çürüyen kemikler, toprak olanlar, kum mu bir deyince hemen beden teşvik edecek olduğu yer mezarlarında. Her beden. Bir mezarda kaçı kalkıyor bir mezar muhterem. Öyle mesela bin senel, üç bin senelce bir kasaba olmuş, şehirmiş, mezarmış, yıkılmış, başarı gölmüş, gölmüşler. Aynı mezardan kaç kişi kalacaktır? Kalacak böyle? Bir bir Allah dostuna soruyor terimler. Diyor ki hocam diyor ona Allah dostları yani, evliyullah yani. Bir insandı, iyi insansa diye onun mezar diye cehennem başlı olacak mı? Olacak. Adi şerif, geçer tamam. Peki bir insan günahken kötü insan onun mezarı ne olacak? Cennem çubu olacak. Kesin mi? Kesin. Peki hocam diyor, gir mezara diyor, kaşı gömülüyor icabında. Çürüyor, gömülüyor böylece. Şimdi ne olacak bu şekilde böyle böyle olacak diyor. Tabi Allah dostum muhtemelen, arzusun muhtemelen tabi jaltan. şu muhtemelenler. Sen diyor, iyi, güzel bir yer gördüğün zaman diyor, hanımından yanına yatıyor diyor. Onu da hanımın da kötü rüyal görebilir diyor. Korkabilir diyor diyor. Aksa diyor. Hanımın diye güzel rüya görür diyor. Kendini cennetten başlayıp görür diyor. Uçtuğunu görür diyor. Kadının hanım da çok rüyalar görebilir diyor. O kadar nur gibi iş olur diyor. Seni kötü rüya görürsün diyor. Köpek seni kovalar, canına kovalar. Korkarsın, bağırırsın diyor. Peki, aliyet atasınız böyle. beraberseniz diyor. Nasıl oluyor burada böyle muhtemelen böyle? Her insandı neyse, o alemin bucak mezarı Aynı mezarda 50 kişi olsun, hepsi amme göre o ateş mi tutar rüya görür Yani bir odada 50 kişi yasın, 100 kişi yasın mı Uyurken bunlara her gün yapar, hangi bakan ruhları onu işler mi tutarmış şekilde? Allah'ın adımlarında. İşte imanın özü Allah iman artı iman muhtemelen benim. Artı iman. Yani hesap günü var. O gözden yani, elhamda maliki yevmi din yevmi din, din hesap günü. Ceza günü böyle. Boş günü böyle. Hesap şekilini muhtemelen böyle. Hasrana bulayım muhtemelen de keşane benim doğurmasaydı. Hasrana muhtemelen böyle. Korkuyor hesaptan korkuyor hesapla çekilme. Allah soracak mı? Soracak Allah. Böyle ya. Bir hayın bakışı bakman bende. Bir haram bakışı böyle böyle. Bir an afil, bir baş açık dışarı çıkla bir kadın kızı mı böyle. böyle. Bir namazı böyle terk etme. Böyle. Bir yalan söyleme, gıybet etme. Böyle. Yani bir yalan, bir dolan şunlar bunlara böylece bütün çağında son nefese kadar böyle. Her şeyimizin mahşerde yüz soruğu var, sorugulama, hesaba çekilme var muhtemelen. Bu mahşer işte muhtemelen. Yani konuşurken dikkatimiz gerekiyor muhtemelen. Konuşurken böyle şey. Ne gibi? İşte insan bir yere gider de değil mi? orada biliyor ki gizli kamera var. Hem yani görüntü o çekiyor, siz çekelim mühtemelen. Kişi bunu biliyor. Kişi ne yapar orada böylece? Dikkat edemelen. Dikkat edemelen. Hatta şerif örnek veriyorum mesela muhteremler. Bir afirin ah, karı koca. Yeni evliler böyle akrabana gitmişler başka mümlekete. Zengin bir Lüks bir konforlu gayet bir köşü var. Saray öne ise var böylece. Bunları bir oda tavsiye ediyor onlara. Bırakalım bakalım. Şöyle bakıyorlar bakıyor, bakıyor olabilir. Bakıyor bakıyor Aa burada kamera var. Kamera var. Ne yapalım? Böyle kamera var orada. Konuşacağım bile Konuşurken de müstececimle konuşamadım o seferde. Ona göre oturdum ben. İşte bizim de iki önümüzde iki kamera var, iki önümüzde motor İki kamera oturdum. Ya ay hem kamera oturdu. Kamera oturdu. Hem görüntü alıyor hem ses alıyor. İki bereket oturdum ben. Gömçük ustalar. Eglobuları. İmanlı müteammiler bu noktaya gelse Yani muhşeret tam iman olsa Hesabü Gönül, teklif dirilmeye böyle. Burada melekler var. Merhaba, böyle kiramen katibine yâlemûne mâ tef'alûn bakmıyor. Kiramen katib, Allah katında mükerrem, derle iki kâtip melekler. yalemûne mâ tef'alûn Ne yapsanı bunu biliyor musun? Rakîm-i atîd geri başkaya böyle. Rakîm-i atîd şey. Rak bak. Rakîm-i atîd böyle. Rakîm-i Rak Rak Rak Rak hazır böyle. İki İki melek Yemiyorlar, yiyorlar, iş mi yiyorlar, gidip uyumuyorlar mütermem baklarlar. İki millet bu denirler. İşley başlayabilir böylece, onların görevi bu böyle. Bizden göz ettirme tuvale. İkisi böyle, gözlem tuvale. Ve kamera çekiliyor böyle. Kamera çekiliyor, namaz kane çekiliyor, işte bazen çekilmiyor tuvale şey böyle. İşte müterenden yemal buraya gelirse ne olur? Önce namazlarımız değişir namaz namaz olmalı namaz namaza tat namaz mücahide. Yani bu inançlar tıklamıştık ama duymuştık böyle. Allah ekrar, en büyük Allah. O da ancak büyük olan böyle. Ki o anda Allah bizi görüyor biliyor otağına. İki melek de böyle, böyle. o sağdaki böyle. Onun saadaki çekin otağı. Eli kaldırıp bağladık çekin otağı. Okurken. Allah huzurunda. Eğer namazlarımız huzurlu olursa o zaman kalp de huzurlu olur muhteremdir. Gönül huzurlanır böyle. Gönül nurlanır muhteremdir. Gönül rahatlar, gönül genişler böyle. Kişiler böyle sabır, teslimir olur muhterem. Hayat tatlı olur muhteremdir. Ölüm daha tatlı olur şey muhteremdir. Değerli hepsi bu nasip etsin bu halde inşallah. İlla tarih Fatiha.